kas yaradı Testi ve Hukuk 6. Bölüm Yapın ve Yönetim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 Hollywood'un ünlü sinema yıldızı Gün Arnıt, malikanesinin havuzunda 7 hizmetçisiyle birlikte öldürülmüş halde bulunur. Yapılan ilk tahkikatta ünlü yıldızın sinema oyuncusu Ralph Jordan'la yeraltı dünyasının ünlü ismi Jack Maurer'la arkadaş olduğu tespit edilir. Malikanenin bahçesinde cinayete kullanıldığı sanılan bir de tabanca bulunur. Tabancanın üzerinde sinema oyuncusunun baş harfleri yazılıdır. Bu durumu soruşturmak için evine giden polisler onu evinin banyosunda boynu kesilmiş bir halde bulurlar. Elinde de bir ustura vardır. Cinayet masası dedekli fil sinema oyuncusunun cinayetleri işledikten sonra vicdan hesabından canına kaydığını söylerken, bölge sağcılığı komiseri cinayetlerin hepsini mafya babası Moror'un işlediğini ileri sürer. Bunun üzerine mafya babası Morur hakkında geniş bir soruşturma başlatılır. Bu sırada sinema oyuncusunun intihar etmeyip öldürüldüğü ortaya çıkar. Fakat soruşturma yürütenlerden komiser Markan, mafya babası Morur tarafından rüşvetle satın alınmış bir polis şefidir. Fransız Coleman mı demiştin? Evet öyle. Kim bu kız? Bakın Bay Moran, her şeyi açık açık konuşalım mı? Ben bu Sana bu kızın kim olduğunu sordum komiser. İşsiz kalmış bir figuran. Cinayetin işlendiği gece Grandi Caddesi'ndeki odasını terk etmiş. İş bulma bürosu da yeni adresini bilmiyor. Bu kız Jün Annot'u tanıyor muymuş? Evet. Son filminde birlikte çalışmışlar. Şu anda onu arıyorsunuz değil mi? Evet. Neredeyse ele geçirirler. Bu kadının fotoğrafı sizde var mı? Var. İşte. Al. İş bulma bürosundan aldım. Bende kalsın. Bir dakika bekleyin. Komiser, şu zarfı alın. Uzun zamandan beri bunu sizin için hazırlamıştım ve vermek için bir fırsat arıyordum. İçinde otuz bin dolar var. Teşekkür ederim Bay Moller. Sanırım ben de bu zarf karşılığında size bir iyilikte bulunmalıyım. Öyle değil mi? Tabii değil mi ya? Ben Bayan Koleman'ın nerede bulunduğunu ilk olarak öğrenmeyi pek arzu ederim. Acaba mümkün olur mu? Sanırım mümkün olacaktır. Adamlarıma kadını bulur bulmaz bana haber vermelerini ve benim emirlerimi almadan hiçbir harekette bulunmamalarını söylemiştim. Sonra bölge savcılığına bildirmek üzere de söz vermiştim. Onlar da kızı sorguya çekmek istiyorlar. Ben kızı onlardan önce görmek isterim. Adresini elinize geçirir geçirmez buraya telefon etmek nezaketinde bulunursunuz bu Müdürüm, bu sizin telefonunuzu bekleyecek. Komiser Pol de bu adresi bekliyor Bay Morer. Size ancak yarım saat öncesinden haber verebilirim. Hepsi bu kadar. <gülüyor> tamam komiser. Yarım saat bize yeter de her biri. Senden telefon bekliyoruz. Yerini öğrenir öğrenmez arayacağım Bay Morer. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle. İyi ki şu polis teşkilatında aç gözüler var da işlerimizi rahat rahat görüyoruz. Dün yanıma almayacaktım. Halbuki onun adamlarım içinde en iyisi olduğunu zannediyordum. Geri tekalı helif o planı niye evde bıraktık ki? Dur bir dakika. Yani sen June Arno'du kendi ellerinle temizlediğini mi söylemek istiyorsun Morer? Hem de büyük bir zevkle avukat bey. Jordan'la arasındaki mesafeyi muhafaza etmesini kendisine kaç defa söylemiştim. Ama yine o serseri eserkeşle buluşmaya devam etti. Peki ama bunu niye bizzat yaptın? Polisler ve diğer düşmanların senelerden beri böyle bir fırsatı bekliyorlardı. Bu kadından kurtulma işini niye müdürün Louis Siegel'a bırakmadın? ...o adama pis işlerin için dünyanın parasını veriyorsun. Evet bunu yapabilirdim. Ama bu Jün'le benim aramdaki bir meseleydi. Delirmişsin sen. Gerçekten delirmişsin. Çok hoşuma gitti. Beni gördüğü zamanki halini bir görseydin. Korkudan karşımda titriyor ne yapacağını şaşırmış bir halde yerlerde sürünüyordu. Onun gibi mağrur, ünlü bir starın bu halini görmek için... ...krallığı dahi feda edebilirdim. Peki. Güzel ama bu iş bütün teşkilatın çökmesine sebebiyet verebilir... ...konsorsiyum buna memnun olmayacak. Hah! Konsorsiyummuş! Ben ne yaptığımı biliyorum. Bıktım artık konsorsiyumdan. Ayrıca... ...cinayeti bizim işlediğimizi gören yok ki. Ya şu kız? Coleman seni gördüyse? Kızı merak etme onunla meşgul olacağız. O kız olmadan komiser Paul... ...hiçbir şey elde edemez. Eğer kızı ortadan kaldırırsak... meseleyi halledebilir misin? Evet... Fakat evvela kızı bertaraf etmek lazım. Merak etme. Bu işi oldu bilir. Komiser Macken bize nerede olduğunu polise bildirmeden yarım saat evvel haber vereceğiz. Bunun için kendisine tam 30 bin dolar ödedim. Yine de topun ağzında sayılırsın. Kendini tehlikeye atıyorsun. Hemen yatının hazırlanmasını emretsen iyi olur. Kız ölü olarak bulunursa büyük gürültü kopacaktır zannediyorum. Bir seyahate edersin. İşler yatıştıktan sonra dönersin. Yat zaten hazır. Louis'e bu işle meşgul olmasını bildireceğim. Makken telefon eder etmez ben de hareket ederim. Şu polisin aradığı kız. Onunla kim meşgul olacak? Müdürüm Louis meşgul olacak. Bu tam onun işi. Onu bana çağır. Peki. Louis! Morer seni çağırıyor. Hemen geliyorum. Buyur patron. Louis, temizlenmesi gereken bir kız var. Adı Coleman Komiser Paul onu şahitlik yapması için arıyormuş. Makya sana nerede bulabileceğini telefonla bildirecek. Merak etmeyin hallederim. Yalnız elini biraz çabuk tutman gerekiyor. Zira komiser Paul'dan önce davranabilmek için... ...tam yarım saat vaktin olacak. Biraz zor bir iş olacak patron. Ayrıca tehlikeli de... ...kadının bulunduğu yeri önceden keşfetmek fırsatını bulamayacağınızdan... ...iş biraz zorlaşacak. Ben anlamam. Ne yaparsan yap. Yalnız bu kızı temizle. Olur. Bu işte kim ilgilenecek? Mo ve Pit bu iş için en uygun insanlar. Mo'yu biliyorum ee, ama Pit'i çıkartamadım. daha Pit, şu iri yarıyel. Yarı. Şimdiye kadar hiç adam öldürmedi ama işe başlaması lazım. Bu işte ilk adamını atmış olur. Pit dediğin şu suratında doğuştan leki olan adam. Mı? Hı hı, evet. İyi konuşmasını beceriyor. Babası rahipmiş. Kızın yanına ürkütmeden girebilmesi için iyi konuşması gerekiyor. Yoksa kız bütün binayı ayağa kaldırır, değil mi? Fit bu işi becerecektir Yapamazsa bu işini bitirir Ama yapacağından eminim Bu gibi hareketli işleri çok seviyor Ama ben böyle doğuştan lekeleri olan adamlarla iş görmeyi sevmem Neden? Birileri tarafından teşhis edilmeleri çok kolay olur da ondan ee, Haklısın patron ama elimde ondan başka kadın evine girebilecek tipte bir adamım yok Eğer biraz vaktim olsaydı yeni birisini alırdım ama Sen merak etme zaten işini bitirir bitirmez şehri terk edip gider ...hiç kimse de kendisini tanımaz. Öyle olmasını ümit ederim. Şu resmi al. Öldürülecek kız bu. Hmm, çok güzel bir kızmış. Kimin umurunda nasılsa ölecek. <gülüyor> Şimdi git Mo'yla Pete'i bul ve kızın resmini onlara ver. Yanlış birini temizlemesinler. Peki. Aa, bir dakika Louis. Buyur patron. Ortalık yatışana kadar bir süre yatıma binerek buralardan uzaklaşacağım. Yokluğumda işler avukatım Golovitz bakacak. Emirleri ondan alacaksınız tamam mı? Tamam patron. Hadi artık git. Ee, sevgili avukatım o kadar dalmış ne düşünüyorsun? Düşünecek dünya kadar iş var. Beğenmediğin birisini temizleyerek bütün işleri üzerime bırakıp gidiyorsun Morer. Buradan uzun zaman kaybolacak değilim. Ben gelinceye kadar çetenin dizginlerini elinde tut yeter. Bunda o kadar düşünecek bir şey yok. Ben avukatım Morer. Çeteci değil. Ne fark eder? Sen de bizimle çalışmıyor musun? <gülüyor> Alo. kim istiyorsunuz? Bu. No, ben Louis. Buyur şef. Senin için bir iş var. Bunu Pete'le birlikte yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Nasıl bir iş? Koreman adında bir kızı temizleyeceksiniz. Bütün işi Pete yapacak. Sen de direksiyon başından ayrılmayacaksın. Hemen git Pete'i bul. Ve benim emrimi bekleyeyim. Kızın adresini bulur bulmaz ben size haber vereceğim. Peki ama önceden yapacağımız işin bir provasını görmeyecek Aa, Hiç vaktimiz yok. Bu seferlik böyle olacak. Çünkü bizden yarım saat sonra... ...polis aynı adrese damlayacak. Bu çok mühim bir iş bu. Hata yapmaya gelmez. Sana güveniyorum tamam mı? Güvenebilirsin şef. <gülüyor> Usta iş olsun ha. Ardınızda hiçbir iz bırakmamaya bakın. Sonra bu iş gecikmeye de gelmez. Hemen an seni arayabilirim. Ona göre hazırlıklı olun. Birazdan garsonlardan biriyle sana kızın resmini göndereceğim. Tamam Louis. Hiç merak etme. Kızı temizledikten sonra hemen buraya gelin. Size para vereceğim... Hemen şehri terk edeceksiniz. Bir müddet için buralara uğramayacaksınız. İşi bu kadar sıkı tuttuğunuza göre... ...Bay Moran'ın başı dertte galiba. Evet öyle. Ama kızı susturursanız... ...ortada dert mert kalmayacak. Demek Louis bizi arayıp da adresini verince öldüreceğimiz Coleman adlı kızın resmi bu mu? Evet. Adresi aldığımız anda yarım saat içinde öldürecekmişiz onu. Çok güzel bir kızmış. Tam aşık olunacak bir tip. Saçmalama. Kızın güzelliğinden bize ne pit Biz bize verilen emirleri yerine getirmekle görevliyiz. Mutlaka öldürmemiz gerekiyor muymuş? Kaçırıp saklasak? Hayır. Hemen öldürecekmişiz. Louis öyle söyledi. Peki. Mümkünse kaza süsü verilirse çok daha iyi olur dedi. Peki ya, ya, yarım saat içinde beceremezsek? Becermek zorundayız Pete. Çünkü biz o yarım saat içinde beceremezsek polis gelip kızı bulacakmış. Louis kızın polisin eline geçmemesi gerektiğini söylüyor. Ben bakarım Pete. Louis arıyor olabilir. Yazık. Çok yazık. Bendeki şansa bak. İlk işimde güzel bir kızı öldüreceğim. Onca çirkin varken... ...benim şansıma hem de en güzeli düşüyor. Yok yok... ...güzel kızlar asla öldürülmemeli. Onları sevmek... ...onlarla evlenmek gerekir. Kalk bit gidiyoruz. Arayan Louis'i... ...kolemanın adresini verdi. Oraya kadar gitmeye... ...işimizi gördükten sonra da... ...şehri terk etmeye... ...tam yarım saat vaktimiz var. Kızın evi şehrin tam öbür ucundaymış. Hit, beni iyi dinle. Durumu bir kere daha gözden geçirelim. Ben motor çalışır vaziyette arabanın içinde bekleyeceğim. Sen kızın apartmanına gireceksin. Zili çalacaksın. Kapıyı kız açarsa mesele yok. Tetiği çekip kızı vuracaksın. Hepsi bu. Peki, peki ya istediğimiz kız değil de başkası açarsa? O zaman kendini içeriye davet ettirmek için life mecmuasından geldiğini söyleyerek hayat hakkında anket yaptığını söyleyeceksin. ...sonra yalnız kalmaya çalışıp... ...kızın işini bitireceksin. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Eğer sıkışık durumda kalırsan... ...tabancanı kullanmakta hiç tereddüt etme. Sürekli aşağı inersen hemen oradan uzaklaşırız. Vlogs'a gittikten sonra... ...14. caddede arabayı bırakıyoruz. Arkadaşlardan biri bizi oradan alıp... ...kulübe getirecek. Ondan sonrası kolay artık. Bir vapura binerek... ...ver elini Küba. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hem ben bütün bunları ezbere biliyorum. İşte bize bildirilen Lennox Caddesi burası Coleman Bunti Boyd adındaki kız arkadaşıyla oturuyor. Bana kalırsa Pete Sen işi sağlama almak için ikisini de temizle. Olur Ben burada apartmanın önünde duruyorum Coleman dört numaralı dairede oturuyor Korkuyor musun? E, e, hayır hayır e, iyiyim Saat ikiyi otuz iki geçiyor. Buna göre işini bitirerek şehri terk etmemiz için... 21 dakikamız var. Hadi bakalım Pit. <Gülüyor> tamam. Tamam gidiyorum mu? Kırılan testi ve hukuk oyunun altıncı bölümünü dinlediniz. Yedinci bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız.